Merhaba. E, kabaca kendimi tanıtayım. E, kartal'ı zaladım. E, psikolojik danışmanlık rehberlik mezunuyum İstanbul Üniversitesi'nden. Sonra davranış bilimleri master yaptım. Uzunca bir süre, e, 10-15 yıl kadar e, çok uluslu şirketlerde ilaç sektöründe çalıştım. Çeşitli e, kademelerinde. E, yaklaşık son... Beş yıldır falan da ağır bir şekilde tekrar geri döndük yoğun bir şekilde. E, son iki yıldır da e, tamamen kendime ait bir şirketi e, bir anlamda şirkette kişisel gelişimle ilgili hem, hem e, bireysel çalışmalar hem grup çalışmaları yapıyorum. E, benim kullandığım e, psikoterapi yöntemi genel olarak ya da yaklaşımı genel olarak e, hümanist yaklaşımla varos yaklaşımın birleşmiş hali. Çok sık kullanılan bir yaklaşım değil. Ee, neden çok fazla sık kullanılan bir yaklaşım değil? Çünkü e, çok otantik ve çok e, bireye özgü yani terapiste özgü bir şey. Kullanan e, kişiye özgü bir şey. Bir yapılandırılmış formu yok. E, zaten varoluşçu e, yaklaşım için e, getirilen en önemli eleştiri de budur. E, yani hazır bir formatı yok. E, bu nedenle de bunun üzerinden gidilemiyor. Hani ee, ...nereden başlanıyor, ee, terapistin katkısı ne kadar vesaire gibi birçok e, konuşulan konu var. Ama özü şu, e, varoluşçu e, psikolojiyi yapan e, ya da uygulayan kişinin kendi altyapısının... E, ...hemen hemen diğer terapi yöntemlerinin birçoğunu bilmesinin e, çok önemli bir katkısı var. Çünkü varoluşçu e, psikoloji diyor ki herkes ayrı bir birey. Ve doğal olarak hepsine farklı yaklaşmak zorundasınız bir. E, ayrıca e, uygulayıcı danışmanla danışan tamamen eşittir. Yani burada herhangi bir üstünlük durum söz konusu değildir. E, ve kesinlikle karşınızdaki kişi ne, e, bir nesne değildir. Yani genelde davranışçı yöntemler veya birçok başka yöntemde psikanalizde de öyle, danışan bir nesne gibi görülür, tekniklerle yaklaşılır. Ne kadar çok teknik kullanırsanız da o nesne süreci gerçekten ağırlaşır. Bu anlamda baktığınızda varsal psikoloji tamamen o nesnelikten uzaklaştırması için bireyi tek bir birey olarak ve özel olarak ele alıyor. Bu nedenle de çok fazla kullanılmıyor. Kısaca bir iki şeyden de ineyim. E, psikolojik danışmanlık yaklaşımları kabaca bakıldığında üçe ayrılıyor. Biri insanın e, temelde iyi olmadığına dayanan e, yaklaşım. Genel olarak psikodinamik e, analizlerin hepsi. Psikodinamik yaklaşımların hepsi. E, biri nötr yaklaşımlar. Genel olarak e, davranışçı yaklaşım e, insan doğasında nötr yaklaşır. Yani iyi ya da kötü diye ayırmaz insan doğasını. Hümanist yaklaşım ya da varoluşçu yaklaşım temel olarak insan doğası iyidir temelinden yola çıkar. Ee, burada biraz gnostik bir yaklaşım var. Biraz daha derin bakarsanız. E, gnostizmde ne diyordu? Dünya yani ruhsal sürece ya da tekamül sürecine bakıldığında insan doğasında iyidir. Dünyaya geldiğinde kirlenme süreci başlar diyordu. Yani ee, tasavvufta da baktığınızda hani ya da sufizmde de baktığınızda benzer bir süreç vardır. İnsan iyi olarak gelir yaşadığı deneyimlerle vesairelerle e, tanışır. Gnostikten bir sonraki yaklaşımda hani orayı oradan bağlayalım hermetik yaklaşımda da ne diyordu? Tamam insan doğası iyidir dünyada da böyle bir süreç yaşar buraya kadar doğru ama yaşadığı her kötü şey insana iyi olma fırsatı verir. O yolda da ilerlemesini sağlar. E, bu anlamlarda baktığınızda özellikle humanist e, psikoloji kişisel gelişime e, aşağı yukarı 90'lardan beri çok yaygın bütün dünyada kullanılan kişisel gelişime tavan olmuştur. E, yani gerek Erik Fromm, e, Maslow vesairelerle e, kişisel gelişimin kökenine baktığınızda aslında aa bu buymuş. Diyorsunuz. Yani mesela tipolojilere bakıyorsunuz birazdan bahsedeceğiz. Ee, Birçok yaklaşımda işte mükemmelliyetçiler, kusursuzlar vesaire, Amazonlar neyse e, kişilik tiplerine baktığınızda e, o yaşam koçluğu kavramının altında kişileri tanımladığımız şeyin aslında özellikle himanist psikolojide çok yoğun bir şekilde e, en azından kavramsal olarak belirlendiğini görüyorsunuz. E, ama... Özellikle varoluşçu yaklaşımın temel şeylerinden biri, e, geçmişe e, çok fazla önem vermemesi. Yani varoluşçu yaklaşımla e, bir danışana yaklaşıyorsanız, ortalama baktığınızda e, benim bütün terapi sürecinde herhalde yarım saattir e, geçmişle ilgili zamanı almam. E, toplamda çalıştığınız süre diyelim ki yaklaşık e, 15-20 saat olsun, 15-20 saatin 20 dakika ya da yarım saatini... E, Temel anamnez için alırsınız. Nasıl bir ailede büyüdünüz? Kaç çocuktu vesaire annenin babanın temel yapılarını bu kadardır. Bunun dışında çok fazla almazsınız. Çünkü bugünden geçmişe yaptığınız bir bakış aslında objektif bir bakış değil. Subjektif bir bakış. Ee, şöyle bir örnek vereyim. Aynı ailede büyümüş iki kardeşle çalışıyorum mesela. Biri diyor ki yokluk içinde büyüdük. Öbürü diyor ki çok mutluyduk gayet güzeldi. Aynı ailede büyümüşler aynı şartlarda büyümüşler. Ama birinin bugünkü şartlarından bakışı birçok şeyi unutmuş, çok önemli değil diyor. Öbürü kendi hayat şartlarında, kendi algısında hayatı hala zor yaşadığı için o çok zordu diyor. Çok zor geçirdim ben çocukluk zamanlarımı diyor. Algı o anlamda baktığınızda subjektif. Aynı süreci de yaşasanız bugünkü durumunuz geçmişe olan algınızı değiştirebiliyor. Ya da gelecekle ilgili e, hayalleriniz... Geçmişe yaptığınız o anlamda geleceği projekte ettiğinizde zorlaştırıyor durum. Bu anlamda da baktığınızda birçok danışan gelecekle ilgili hayallerini, geleceğin onun üzerinde yarattığı stresi ya da endişeyi bir anlamda hafifletmekte sorun yaşıyor. Bu ne yapıyor? Varoluşçu terapide özellikle bunaltı hissi dediğimiz şeyi yaratıyor. Bugün gördüğümüz danışanların çok fazlasında her 10 danışanın en az 6'sında depresyon duygusunu yaşı, görüyorsunuz. Çökkünlük duygusunu görüyorsunuz. altı duygusunu görüyorsunuz. Ee, Varusü terapinin e, çıkış şekli de zaten aslında ya da yükseliş şekli de böyle oluyor. Teknolojinin çok gelişmesiyle, çok hayata girmesiyle birlikte aşağı yukarı hani çok şey net bir tarif edemeyeyim ama 70 80'lerden sonra insanlar e, bulundukları şartlar kısmen iyi olmasına rağmen ben mutsuzum. Yani hayat bana istediğim şartları hazırlamadı vesaire diyerek başka bir niyetle geliyor artık. O zamana kadar daha çok akıl hastalıkları, psikolojik rahatsızlıklar söz konusuyken bir noktadan sonra yani ben psikolojik olarak çok rahatsız değilim ama Hayatta istediğimi bulamadım, mutsuzum, Hayat, hayata verdiğimin karşılığını alamıyorum diye geliyor temelde baktığınızda. Bütün e, Avrupa'da ve özellikle Amerika'da çok yaygın olarak kullanılan bir psikolojik yaklaşım. E, bu gelişi de kişinin bu yaklaşımı da e, gerçekten... E, Özellikle terapistlere başka bir e, yol bulmak zorunluluğu yani o davranışçı terapiyle bilissel terapiyle kognitif terapiyle halledemedikleri kişiye nesne olarak yaklaşamadıkları teknik olarak ellerindeki şeyin olmadığı hani bir e, nasıl diyeyim pusulanın olmadığı bir durumda kalıyorlar. Bu anlamda baktığınızda o otantik yaklaşım e, hızla e, yayılmaya başlıyor. Otantik yaklaşımı kullanan e, şu önemli demiştim kullanan kişinin. Kendi birikimi, kendi algısı hem diğer psikoterapi yöntemlerine hakim olması bazen gerekebiliyor. Nadiren de olsa kişilerde kullanıyoruz. Hem de e, hayat algısı, hayata bakışı, kendini mümkün olduğunca olayın dışında tutma kabiliyetinin e, geliştirmiş olması, hayatla ilgili algılarını geliştirmiş olması derinliği e, çok önemli. Çünkü e, kişiyle yaptığı... E, sohbette ya örneğin kendi üzerimden yürüsem e, ne yoku odaklanmıyorum ben onun hayatında çünkü gelen danışan ilk önce benim hayatımda nelerin olmadığını anlatıyor yani şunlar yok benim hayatımda bu yok bu yok istediğim gibi bir evlilik yapamadım istediğim işte çalışamıyorum istediğim koşullarda diyelim sürekli şey e, bizim odamızda peki elinde ne var odaklanmaktır ne yok değil de ne var o odaklanmaktır? Elinde olduğunu, elinde olanların değerini anlaması, fark etmesi, o farkındalık dediğimiz şeye odaklanmasını sağlamaktır. O zaman elindekini kullanma şansı doğuyor çünkü. Örneğin bir oyuncuyla çalışıyordum, ses tonu ince ve diyor ki ses tonun benim için çok dezavantaj, gerçekten hani rahatsız oluyorum. Birçok birkaç seanstan sonra e, kuaföre gidiyor kuafördeki çalışmasını bitiriyor şeyini e, neyse e, işlemini bakımını e, kasaya geliyor kasada ücretini ödüyor öderken tanımıyorlar e, o sırada bir soru soruyorlar e, hanım da cevap veriyor cevap verdiğinde aa siz şu değil misiniz? Size indirimimiz var bizim, oyuncu indirimimiz var, ünlü indirimimiz var diyorlar ve indirim yapıyorlar. Ve ondan sonraki seans bana geldiğinde e, yaklaşım olmuştu. Benim sesim herhalde çok karakteristik dedi. <gülüyor> Dedim e, herhalde çok karakteristik. Sesimden tanıdı, hani yüzümü tanımadı ama sesimi tanıdı. Oysa iki seans önce sesim benim için mesleğimde dezavantaj diye düşünüyordu. Yaklaşım olarak baktığınızda. Yani o anlamda kişinin elindekini yoka değil de olana odaklanmak büyük bir farkındalık yaratıyor. Ve özellikle bu yaklaşımda hem varoluşun anlama hem de hümanist yaklaşımda en öne çıkan şeylerden tutumlardan biri oluyor. Varoluş yaklaşımı birkaç soruyu öne çıkarıyor. Özellikle 4-5 soruyu öne çıkarıyor. Bir hayatın anlamsızlığına değiniyor. İki ölüm kavramına değiniyor. Üç, yalnızlık kavramına değiniyor. Ee, en baştan başlarsak mesela... ...anlamsızlık, hayatın anlamsızlığına başlarsak... E, ...burada varoluşçu e, felsefeyle... ...varoluşçu psikolojiyi ayırmak lazım. Varoluşçu felsefe insan doğasına da karşı... ...ve bir takım kavramlarla aslında varoluşçu psikolojiden... ...birçok e, ciddi oranda ayrılıyor. Onun için özellikle ayırarak söylüyorum. Varoluşçu psikolojide... E, Temel olarak baktığınızda hayatın anlamını bir şeye yüklüyoruz. Şu an e, sizlere de sorsam sizin için hayatın anlamı nedir diye e, grup çalışmalarında sorduğumda şunlar geliyor. İşte e, mesleğim benim için anlamlı, e, oğlum kızım anlamlı. Hani benim için hayatın anlamı oğlum diyor, hayatın anlamı kızım diyor, hayatım anlamı eşim diyor, annem diyor, babam diyor vesaire falan. Hayatının anlamını tek bir... E, ya da tek bir kişiye tek bir olaya, tek bir şeye indirebiliyor insanlar. Ve o hayatının anlamını elinden alırsanız çok ciddi bir bunalım yaşıyor. Yani o anlamda baktığınızda hayatı tek bir şeyle anlamlandırmak, elinizdeki tek bir şeyle anlamlandırmak gerçekten bir e, zaaf. Yani e, örneğin işte mesela oğluna çok e, bağlı bir anne düşünün. E, evlendirene kadar dert, evlendir sonra daha büyük dert. Yani sıkıntı anlamında baktığınızda yaşantı anlamında baktığınızda gerçekten kötü bir kayınvalide adayı olarak geliyor görünüyor. Ee, neden? Sadece hayatını onun üzerine odakladığından. Peki hayatında ne eksikti? O kişiyle konuştuğunuzda büyük bir ihtimalle eşinden görmediği ilgiyi orada telafi ediyordu vesaire. O eril enerji, dişil enerji birçoğunuzun hakim olduğu konular. Ama genelde baktığınızda hayatı Tek bir şeyle anlamlandırmak gerçekten o hedef gerçekleştiği an bir kaos yaratıyor. Faos şu felsefe diyor ki hayatı böyle anlamlandırmak yerine bir süreç olarak bütün bir süreç olarak görmelisiniz. Ayrıca da mümkün olduğunca kısa orta uzun vadeli. Hedefler oluşturmalısınız. Yani e, üniversiteye girmek midir hedef? Mesela öğrencilerle çalıştığımda, e, geçen hafta sonu Ankara'daydım. E, Veli şunu söyledi, dedi ki üniversiteye girene kadar harika bir öğrenciydi. Ama ilk iki senede hala birinci sınıfta. Ve hani ne oldu? Üniversiteye girdi ve bizim e, çocuğun hayali bitti, durdu dedi. Hayat durdu onun için dedi. Yani e, üniversite sınavını kazanmak hedefmiş de üniversite... Dal, seçim... Sevgi Hanım burada e, uzmanlık alanı e, çok fazla girmeyeyim ama... E, ...onun için gerçekten ideal bir dal mıydı? Gerçekten o mu istiyordu? Yoksa anne baba mu istiyordu? Vesaire dediğinizde hayatı onun anlamlandırmadığı açık. Çocuk üniversiteyi kazanayım da demiş. Daha fazla bir şey söylememiş. O kazanmış. <gülüyor> tamam ama o üniversite 8 senede biter, 6 senede biter... ...artık şartlar ne, ne getirir? E, şey değil... Orada önemli olan gerçekten hayatı anlamlandırırken kısa orta uzun vadeli hedefleri birbirine bağlayan bir şekilde görmek lazım. Hedefin bittiği an boşlukta kalıyorsunuz. O boşluk anı varoluşsal açıdan baktığınızdaki yokluk anına denk geliyor ve büyük bir anksiyete doğuruyor. Peki ben şimdi ne yapacağım ben kimim ne yapacağım nerede kaldım ortada kaldım ne çıkacak hayatımda şimdi. Ve doğal olarak da o belirsizlik ciddi bir anksiyete yaratıyor ve depresyon duygusuyla ya bir danışmana, bir yaşam koçuna veya bir yere gidiyor. Belki de gitmiyor. Hani daha ciddi sorunlar yaşıyor. Ama genel olarak baktığınızda hayatı anlamlandırmak tek bir nesneyle, tek bir olayla mümkün değil. Hayat o açıdan baktığınızda gerçekten anlamsız. Hayatı anlamlandıran şey... Birçok şey yani e, özellikle ünlü intiharları mesela sesimi kaybettim ve öldüm diyor kişi mesela. Hani şu andan itibaren a, e, insanlar beni izleyemeyecekse ben şarkı söyleyemeyeceksem öleyim daha iyi diyor intihar ediyor. E, çok iyi bir piyanist e, felç oluyor ve hızla hastalandığını ve hızla ölüme gittiğini görüyorsunuz. Bırakıyor hayatı. Ve gidiyor yani neden çünkü onu o bir tek o şeyin tanımladığını zannediyor. Ben çok iyi bir piyanistim artık hiçbir şeyim. Çok iyi bir ses sanatçısıydım artık hiçbir şeyim. Varlıkla hiçlik arasındaki denge buradaki hiçlik yokluk anlamında varlıkla hiçlik arasındaki denge gerçekten bu kadar uçta olabiliyor ve çok kısa sürede oluyor. Neden hayatını başka bir şeyle anlamlandırmaya hazır olmadığı için. Oysa tamam sesini kaybettim ama çok iyi bir müzik öğretmeni olabilirim diyebilirdi. Hala müzikle uğraşabilirim diyebilirdi. Öğrenciler yetiştirebilirim ya da sanatçılar yetiştirebilirim. Başka bir şey yapabilirdi. Ama o ne yaptı? Yok olmayı seçti. Çünkü onu sadece onunla anlamlandırmıştı. Bütün hayatı o tek bir şeyle anlamlandırmıştı. Elinden aldığınız andan itibaren büyük bir korku e, anksiyete başlıyor. İkinci bölümde e, hayatta gerçekten e, ne belirli? Önünüze baktığınızda mesela buradan... Ev'e gideceğimizi varsayıyoruz hepimiz. Ee, yarın işe gideceğimizi varsayıyoruz ve varsayarak endişemizi azaltıyoruz. Varusçu felsefeye göre ee, ger Gerçekleştireceğimizi varsayarak hayallerimizi. Böyle olacağını varsayarak anksiyetemizi ya da endişemizi düşürüyoruz. Ama aslında önümüzde bildiğimiz bir tek gerçek var. Hepimizin öleceği gerçek yani o şeyde somut bilinen tek bir gerçek var. Ve o gerçek aslında en büyük anksiyete ama e, belirlemek için mesela son zamanların ya da işte belirli bir süredir e, kullanılan sigortalar satın alıyoruz mesela ne yapıyoruz yaşayacağımızı varsayıyoruz yaşlanacağımızı varsayıyoruz. Ya da devlet bizim yaştan varsayıyor. Erkeklerde 68 yaş 70 yaş gibi bir emeklilik yaşı belirleyebiliyor. Tamam yaşanır bu yaşa kadar yaşarlar vesaire diyerek. Ee, neyi belirleyip e, evet ben yaşlandığımda e, bir güvencem olacak. Ya da e, deprem endişesini a, binalarda bir şey yapmak yerine DASK satın alarak endişe geçiriyoruz. <gülüyor> yani hepimizin DASK'ı var ama hani kendi adımıza ne var? O bambaşka bir şey. Ee, politikalara girmeyelim devlet politikalarına ama o anksiyetinizi alıyor mu? Alıyor. Demin bahsettim önümüzde bildiğimiz tek şey üçüncü basamakta ölüm hakikatidir diyor varoluşçu felsefe. Önümüzde bir, bir tek onu biliyorsunuz. Onun dışında bir şey bilmiyorsunuz diyor. Bilmediğiniz için belirlemeye çalışıyorsunuz diyor ki endişenizi, anksiyetinizi, bunaltı hissinizi mümkün olduğunca azaltın. Dördüncü düzeyde baktığınızda ki bence en önemli ayaklardan biri hayatınızın sorumluluğu kime ait diyor. Çok önemli bir soru kime ait hayatınızın sorumluluğu genel olarak baktığınızda bir psikolog olarak onu söylüyorum yüz danışanın 90'ı kurban psikolojisinde geliyor. Yani bir nedenle mağdur olmuş. Ve size o hikayeyi anlatıyor. Yani e, tacize uğradım ya da şu oldu ya da bu oldu vesaire. İyi bir üniversitede okuyamadım. E, İbrahim Bey'in söylediği gibi hani Urfa'da Oxford vardı ben mi okumadım? E, soru, asıl soru şu Urfa'dan çıkıp Oxford'da okumuş başka kimse yok mu? Mutlaka vardır. Hani o dengeyi bu kadar uçta bulmak tabii çok farklı. Hayatının sorumluluğu sana ait. Varoluşu felsefe burada hümanist felsefeyle de birleşiyor aslında. Hayatın sorumluluğu sadece sana ait. Bu nedenle geçmişi çok önemsemiyor. Geçmişte o olmuş bu olmuş bu olmuş bu olmuş. Bugünden projekte ederek geçmişi değiştirebiliyor muyum? Değiştiremiyorum. O zaman olduğu gibi kabul edeceğim. Tamam mı? Varsa hani bu yeni e, New Age yaklaşımlarla affedeceğim, özür dileyeceğim, teşekkür edeceğim, sevdiğimi söyleyeceğim ve vedalaşacağım. Bu geçmişte kaldı tamam önüme bakacağım önümde ne yapabilirim? O nedenle söyledim yok olan elinde olmayanla ilgilenmiyorum çünkü elinde olan o kadar çok şey var ki insanın kendi elinde olan sadece ve sadece bu kararıyla birlikte önündeki her şeyi değiştirebileceğim. Her şeyi yeniden yapılandırabileceği ama birçok insan ben bir şeylerin kurbanıyım diye anlatıyor size farkındalığını şuraya yöneltmeye çalışıyorsunuz tamam ama tamam bunlar başına geldi ama sen başka bir şey seçebilir misin geçmişle ilgili söylemiyorum. Şimdi seçebilir misin? Çok önemli sorulardan biri. Birçok insan geliyor mesela, "Hocam diyor pozitif düşünce vesaire falan diyorlar. Düşüncelerimizle yaratıyormuşuz. Bunu ben mi yarattım?" Buyurun. Hani ben işte mesela bu tacizi ben mi planladım? Veya bunu ben ben mi çektim kendime? Hani düşününce çekiyormuşum. Bunu ben mi yarattım? Ya da ruhsal planda hani ben bunu hazırlıyormuşum. Ben bunu bu, bu zemini ben mi hazırladım? Bütün sorumluluk bana mı ait? Sorumluluk bize ait evet ama e, suçluluk duygusu değil oradaki dert orada neydi bir mizansen varsa olayla karşılaştığın andan itibaren tutumun ne herhangi bir şey yaşayabiliyorsun geçmişte hepimiz bir şeyler yaşadık tutumumuz ne? Deminki iki kardeş örneğini verdiğim gibi biri hayata pozitif bakmayı denemiş ve tekrar başarılı olma yönünde e, çabası göstermiş. Ve şimdi geçmişi hatırladığında çok iyi bir çocukluk yaşadım diyor aynı geçmiş için. Diğer kardeş hayatı hep kurban psikolojisiyle bakmış sürekli başarısızlıklarla ve başarısızlıklarda bir başkasını suçlayarak gitmiş sürekli. Onu, o nedenle işte babam şunu yaptığı için iyi olanak bulamadığım için e, bulunduğum şehirde üniversite olmadığı için neden başarısız olduğunu sürekli dışarıda arayarak anlatmış. Ve ondan sonra geldiğinizde size e, son noktada işte tamamen kendini kurban psikolojisiyle getiriyor ve e, kendi seçeneklerinin seçimlerinin hepsini inkar etmiş oluyor. Bizim yaptığımızda. Özellikle şunu göstermek peki senin elinde olan ne var sen neyi seçebilirsin bugünden itibaren geleceğini nasıl yaratabilirsin o andan itibaren bakarsanız muhteşem bir gelecek yaratabilir sadece elindeki enstrümanı kullanması lazım üniversite bitirdim iyi evet bir öğrenciyle görüş şey, iş görüşmelerinde başarısız olan bir danışanla görüşüyordum ee, her iş görüşmesine hemen davet ediliyorum diyor bilgisayarla başvurdum ama ilk görüşmeden o ilk yarım saatten sonra asla ikinci şeye geçemiyorum diyor peki diyorum o bekleme bölümünde hani senin gibi adaylar varken e, ki düşüncen ne bana onu söyle orada ne hissediyorsun ne düşünüyorsun e, ben diyor hocam diyor benim bir zaafım var diyor nedir diyorum çift dal yaptım ben diyor nasıl yani diyorum işte ben diyor mesela madenle fizik mühendisliğini birlikte okudum. Oradaki herkes maden mühendisi ben fizik mühendisiyim de diyor. Bunun nesi zaaf peki diyorum yani bu neden zaaf? E ben tek bir dal eğitimi alan kişi kadar fokuslanamamış olabilirim diyor. Ama seni çağıran öyle düşünmemiş diyorum hemen Çağrılmışsın başvurmuşsun çağrılmışsın. Ama düşünebilir vesaire diye o andan itibaren zaten kaybettiği bir enerjiyle bir iş görüşmesi yapıyor. Sadece elindekinin gerçekten değerli bir diploma olduğuna inandığında iş sahibi olacak. Bu kadar. Bir tek kırılma anı var. Ya benim diplomam değerli bir diploma. Bu kadar. Aldığım eğitim değerli bir eğitim. Eksik bir eğitim değil. Tam bir eğitim. Ben tam biriyim. Ee, hani o meşhur olumlamaların içerisinde var ya varlığımı olduğu gibi kabul ediyorum. Olduğu haliyle kabul ediyorum. Ya da varlığımı kabul ediyorum. Hani temel şeyler. Sen kendi varlığını kabul eder hale geldikten sonra zaten ondan sonrası e, kendi kendine akıyor. En önemli yaklaşımlardan biri özellikle bu bölümde hayatın direksiyonunu başkasına emanet etmemek. E, danışman olarak da zaman zaman aynı şeyi yaşıyorum. Yani kişi mesela geliyor ve tamam benim hayatıma bana öyle bir yol çizin ki hani ben o yoldan gideyim. Hayır ben çizmeyeceğim sen çizeceksin. Buyurun. Biraz e, bir konu e, zannederim. Bende çelişti. Şöyle Aynen. ki, e, şimdi bu e, New Age yaklaşımlarda e, öncelikle geldiğimiz noktada e, sizin düşünce yapınıza göre bugün elimizde ne varla devam etmek bir varoluş felsefesinin başlangıcı. Evet, var olanla yürümek. Var olanla yürümek. Tabii. Ama şimdi bu e, New Age yaklaşımlarda e, öğrendiğimiz ve bildiğimizde şöyle bir şey var. Düşünceni değiştir, hayatın değişsin. Evet. Yani geçmişten bugüne kadar yaşadıklarınızla ta ki çocukluğumuzdan hatta anne karnından itibaren hı hı hı. bugüne hı hı. kadar e, yaşadıklarımızla biz hayatımızı kendimiz yönlendiriyoruz. Tamam. Dolayısıyla aynı düşünce kalıplarıyla biz geçmişin temizliğini yapmadan sizin söylediğiniz hı hı. varoluş felsefesiyle hareket ettiğimizde yine geçmişin aynısını kopyala yapıştır şeklinde yaşayacağımıza dair bir bilgi edindik. Bu durumda ee, acaba bu geçmişi hiç temizlemeden, belki de az önce söylediğiniz konu, yok yok hani e, şimdi... bilinç altından temizliği evet. Belki de e, yani o süreci e, tam doğru yaşamadan acaba aynı hatalarla tekrar hayatımıza devam ediyor olabilir miyiz? Birincisi Hı -hı. bu. Tamam hay hay. İkincisi de diyelim ki e, bu New Age yaklaşımından hiçbirini yapmadık. Andayız ve şu an siz dinleyen biris olarak ben hayatım şu andan itibaren elimde var olanlara sürdürme e, kararı içerisindeyim. Tamam. E, bu durumda o zaman sağlıklı olan anladığım kadarıyla hiçbir mazeret göstermeden. Hı hı. Şu yüzden oldu bu yüzden aile çevre şu bu çocukluğumuzdan hı. beri gelen sürecin içerisinde hiçbir mazeret göstermeden i̇çindeki bunu sorumluluğumuza başlarsa, alarak olayların içindeki sorumluluğumuzu alarak, sorumluluğumuza malzeme, alarak o, evet, evet bir diğer evet, işte o. o zaman hiçbir mazeret göstermeden bugünden <gülüyor> itibaren başlayabiliyor olmam lazım. E, aynen öyle. E, inanç olarak bakarsanız negatif inanç kalıplarına inanıyorum tabii ki önemli birçok bir açıdan etkili ama e, biraz Freudian bir bakış tabii hani 0-6 yaşta nasıl bir çocukluk yaşadım e, hatta bazı ruhsal çalışmalarda o inanç kalıplarının e, doğmadan önce tasarlandığı hani ruhsal planda tasarlandığı sonrasında da yaşandığını da konuşuyoruz e, varoluşçu te, e, psikolojinin alanı değil çünkü varoluşçu psikoloji şunu söylüyor diyor ki negatif inanç kalıplarının şunlarınız bunlarınız yaşadıklarınız negatif deneyimleriniz denendi ve bitti kabul et demin en başta söyledim ya hani özür dile teşekkür et falan tamam geride kaldı bunun zamanı hani bunu tartışman e, çünkü bizi bambaşka o kurban psikolojisinin içinde tutacak onun süresi yarım saattir 45 dakikadır hadi bir seanstır bir saattir bunu geride bırak şimdi ne yapabilirize yoğunlaş benim elimde ne var bunu nasıl değerlendireceğiz? O zaman bir farklı soru çıkıyor. Hayır. O e, kabul et noktasında o zaman geçmişte bıraktığı işte adını yaşanmışlıklarıyla alakalı... Tüm deneyimler. Çer, tüm deneyimlerin tamamını o zaman o deneyimlerin içerisinde var olan e, davranış ya da kişi her neyse bunların hiçbirisini yeni hayatına taşımaması mı gerekiyor? Yoksa bunun içinden hani de seçmeler zaten, yapabilir mi? E, zaten pozitif e, deneyimlerimizin tamamını beyin taşıyor. Ee, ...negatiflere de bakarsanız hani bambaşka bir konuya girer oradan girmemeye çalışıyorum ama... ...günde yetmiş bin düşünce geçiyor aklımızdan bunun yüzde doksanı negatif. Altmış üç bin negatif e, düşünce geçiyor aklımızdan. Üstelik de bir gün sonra bunun yüzde doksanı devam ediyor. Yani elli dört binde yarın aynı tekrar eden, aynı tekrar eden bir istatistik var. Şimdi bu kadar negatif e, düşünüyorken, beyin buna odaklanıyorken e, kişinin değişim yaratması gerçekten bir çaba istiyor. O çabadır varoluş felsefesinde getirdiğimiz nokta. Ee, bu çabayı göstermeye hazır mıyım? Bu çabayı göstermeye hazırsan bir değişim hayal edebilirsin. Yoksa e, Deniz'in videosunu izlemiştim. E, i̇stediğin kadar olumlama yap diyor. İnanmadıktan sonra hani inancı onun içine duyguyu katmadıktan sonra e, 500 bin kere söylesen ne olur? Aksine negatif kodlama olur. Yani e, var mesela bolluğu hak ediyorum Diyen biri bunu inanmadan söylüyorsa kendisine sürekli şunu söylüyor. Ben fakir biriyim. Sürekli bunu hatırlatıyor kendini o negatif düşünceye. Bunu tekrarladıkça daha kötü hissedecek kendini. Anksiyetesi yükselecek, bunalımı yükselecek, ee, depresyonu yükselecek. İnanmıyorsa, inanç koymuyorsa gerçekten. Ona inanır hale getirmek için de işte insanı hemen eline verip şu olumlamayı yap demek yanlış. İlk önce onu... Kendi performansına, kendi düşüncelerine, düşüncesiyle yaratabildiğine inandırmanız gerekiyor. Elindeki potansiyele inanması gerekiyor. Dediğim gibi 100 insanın 90'ı size kurban psikolojisinde geliyorsa zaten elinde bir potansiyel olmadığını düşünüyor. Müzik